...bir avuç yiğitti. Yüreklerin... ...ve vicdanların... ...insafsızca satıldığı... ...sevgi ve aşkların... ...buruşturulup atıldığı... ...şu kahpe düzende... ...umutların uyanacağı günler... ...özleniyordu... Kutlu dinin yılmaz bekçileri umutla soluk kesmiş bekleniyordu. Gerektiğinde susacak, bazen haykıracak, dürüstçe yaşamı savunacak. Şu ıssız çorak vadide hakkın çığlığı bitecek, filizleniverecek, yaşamı savunacak ve özgürlüğü ve adaleti, ihaneti, zulmü sorgulayacak de kulak kulluğu Gözü pek yiğitler aranıyordu. Özleniyordu. Bekleniyordu. Derken sanki bir nefha Lahut aleminden anlatak erler belirdi birden. Evet. Evet bir avuç yiğitti. Bir demet gül, kır çiçeği. Ne söylesem bilmem ki. Ölümü düşmanı kadar küçük, temiz ideallerini ölümsüzleşen ölüm kadar büyük görüyorlardı. Bunlar ki ihanet dikenleri arasında bir demet çiçektiler. Ümit verdiler, aşk verdiler, sevgi verdiler. Şahadet ne me nedir insanlığa öğrettiler? <Gülüyor> Tebessümle girdiler zulüm tufanına, pişerek aşkın sıcaklığında su verilmiş çelikten bir sevda gibi ısrarlıydilar, yeryüzü aşkımla erinceydi. İnsan yetiştiren iklimimi bozmuşlardır, küllediler kuraklaştı, kaç kez, kaç bin kez, ama vadi vardı Hakkın, yine denizlerde, okyanuslardayız işte, inkara, küfre inat, Hakka susamışlarız. İnsanlar biliyorlardır, inanç ki yenilmez kılar insanı. Zira yenilgi yoktur iki konumda da. Yücelmek var semaya, ötenin ötesine. Gömülerek dirilmek tarihin ta kalbinde. Ölmek var ölmemek için. Dirilmek, diriltmek için ölü kalpleri diriltmek. Bir gelecek hazırlamak nur yumağı ya. Karanlığa bir mum yakmak, zifrinde inkılat, ki insanlar ölmesin bir hiç uğruna. Anneler, yavrular ağlamasın, silahlar öfkeyle patlasın, sonra süngüler gülleri kuşansın. Yeter ki zeynepler ölmesin, öldürülmesin, insanlık adaleti bellesin. avuç yiğitti. İnsanlık dersi verdi yeryüzü coğrafyasında. Nurdan abideleşti bir anda. Yılmayan gözlerini dikmişlerdi ufuklara. Okuyorlardı hep birer birer sonsuzluk şiirini. Şarkı bozuk şu dünyaya öğrettiler, bellettiler. Candan geçmek ne demekmiş? Ve ölerek ölümsüzleşmek, eğilmeden yücelmek. Davacını, ağacını, Kendi kanıyla sulamak ve son anını ve son nefesini ve canını soluyarak.